Merhaba, bir Söz programına daha hoş geldiniz. Ee, bir Uzun bir tatil yaptık. Bugün tatilin son günü. İki de bayram oldu. Bugün de bir bayram günü. Ee, bugün farklı bir e, program yapalım istedik. Bol müzikli bir program olsun. Söz Küçüğü'nde pek e, yapamıyoruz bunu. Ee, bugün konuklarımız programlarını kendileri yapacaklar. Ee, çift dili bir program olacak. Biraz fark, fazla fazla ilk yaşıyoruz bugün Söz Küçüğü'nde. Gençlik Çalışmaları Birimi ve Hollanda'dan Roots and Roots. ...atlı kurum bir değişim programı yapıyorlar ve bu değişim programında müzik atölyeleri yapıyorlar... ...ve gençler bir araya girip kendi şarkılarını yapıyorlar. Bu programda da hem bu projenin ve bu çalışmaların hikayesini hem de onların şarkılarını dinleyeceğiz. Ben şimdi sözü onlara bırakıyorum. Herkese keyifli dinlemeler. Merhaba, gözlerinin bıraktığı yerden biz alıyoruz, devralıyoruz. Ben Halil, Genç Çalışma Biriminden, Bilgi Üniversitesi'nden. Ee, biraz önce Gözgen'in söylediği gibi bir program yapıyoruz. Bir, bir proje yapıyoruz. 13 günlük kocam bir proje. Ee, Ruslı Transformation diye. Ee, Türkiye'den Gençlik Çalışmanı Birimi Hollanda'dan Rus'tan Rus diye bir, bir kurumla beraber. Ee, bu tam anlamıyla bir müzik programı oluyor. Yaklaşık 10 tane Hollandalı genç ve 10 Türk müzisyen genç, genç müzisyen bir araya gelip yeni yeni şarkılar yaratıyorlar. Bir şekilde kültür değişim programı. Ben de o projenin azıcık koordine etmeye çalışıyorum. Birazcık ameliyat kısmını yürütüyorum. Size hem bu projeden birazcık haberler getirdik. Hem de 10 günde yaklaşık 8-10 günde yaklaşık 15 tane şarkı yazıldı. Başka başka altyapılarda birazcık müzik dinletmeye geldik. Birazcık da neler yapıyoruz o projede onlardan bahsetmeye geldik. Çok fazla konuşmadan iki tane çok güzel arkadaşım var burada. Onlara sözü vereceğim. Do you want to say something about yourself and what are you doing in the project? Myrthe. Okay. Um I'm Mirte. I'm a violin player with a background in uh, jazz, soul, funk, hip hop, Balkan, gypsy clasmer. Um actually everything except for classical music. Eee um, uh, belki Türkçe şey yapmak gerekiyor. E, İngilizce konuşamayan arkadaşlarımız için, arkadaşlar için. E, Mirte e, kendisi bir e, keman virtüözü. Eee konservatuar Klasik olmayan her şeyi çalıyor. E, harika caz yapıyor, harika e, Balkan ve Çingene müzikleri çalıyor. Ah, oh, okay. <laughs> And in this project, uh, I make compositions together with other people. I try to combine as many styles as possible. Um, there's for instance this Balaban player which... Uh, uh, Balaban is a Turkish instrument. And our, this is a great opportunity for me to work uh, with a musician like that. this project, it has very different cultures and instruments. Deneyim, yaşama şansı olduğumu söyledi. Mesela Balaban diye bir müzik aleti çalan bir arkadaşımız var. Onunla beraber bambaşka şeyler çalıyor. Bambaşka altyapılarda bambaşka şeyler yaratma şansı buluyor. Bunun için müzik yani burada bulunmaktan mutlu olduğunu söylüyor. Do you want to say something about yourself? Hmm. What are you doing actually? Where are you living? Where do you come from? Ah, oh, okay. Um, I live in Utrecht. And... I studied uh, uh, well. I studied music technology. Uh, I graduated as a producer. I'm doing my master's in composition, and at the same time, I'm doing conservatory subjects in jazz violin. And my job is making music for television commercials in Holland, and playing. I I earn money with playing in bands. Did you go to conservatory? Utrecht, in the Netherlands, a Televizyon için daha çok müzik yapıyor parasını o şekilde kazanıyor ee, Ve birçok grupta çalıyor Kendisi Thank you e, İlay sen bir şey söylemek ister misin Sen kimsin ne yapıyorsun ne ediyorsun proje nasıl gidiyor Ben kimim ne yapıyorum Ben İlay İlay Bal İstanbul'da yaşıyorum Vokalim ee, Proje epey son anda Dahil oldum aslında ama iyi ki de dahil Olmuşum yani çok tesadüfi bir şekilde Dahil olmuş olsam da Proje çok güzel gidiyor. E, Halil'in dediği gibi yaklaşık 8-9 günde yani şu ana kadar olan süreçte 15-16 şarkı yapıldı ve çok keyifli oldu bütün şarkılar. Benim için bu projenin güzel yanı aslında e, bu kadar kalabalık bir grup olmamıza rağmen hep beraber inanılmaz bir üretim aşamasından geçiyor olmamız çok hızlı bir şekilde çok ciddi bir... E, Hani telepati içinde bazı zamanlarda bir şeylerin çıkıyor olması beni çok etkiledi aslında. O yüzden de ne diyebilirim oldukça mutluyum oldukça heyecanlıyım. Bu akşam ve dün akşam ve bu hafta bir performansımız daha var. Ee, bütün bunlar konusunda da ayrıca heyecanlıyım yani bizi bekleyen performanslar açısından. En azından şunu biliyorum tekrar Hollanda'ya gittiğimde tekrar müzik yapmak için bir araya gelebileceğim çok iyi arkadaşlarım var benim şu an orada. Peki, te teşekkür ederim. Ee, Proje ile alakalı birazcık daha konuşacağız. Neler yapıyoruz, nasıl yapıyoruz, birazcık daha anlatacağız. Ee, ama bu şarkı yapıyoruz, müzik yapıyoruz, gayet de iyi yapıyoruz falan diye konuşuyoruz. Bir tanesini dinlesek fena olmaz gibi geliyor bana. İlk şarkı gelsin öyleyse. Birazcık da bu şarkının üzerine konuşalım sonra. This uh, song used to exist in Holland. So uh, when the Turkish people went to Holland, we made this song and it was a the most popular song of the project. So that's why we recorded it. Uh, actually we recorded it when uh, they were in Turkey again and I was in Holland. So I recorded my violin parts in my own studio and they recorded their parts in Turkey and via internet we communicated and we uh, we put it together and we made a song out of it. Projenin ilk ayağında e, yapılan bir şarkı aslında. Şimdi dinleyeceğimiz şarkı. Ama o zaman kayıt etme şansları olmamış ve daha sonra Mirta kendi stüdyosunda kemanları kaydetmiş, Türk arkadaşlar da burada tekrar kendi partisyonlarını kaydetmişler ve internet üzerinden bunu birleştirerek hep beraber bir araya getirip bir kayıt yapmışlar. Bunu dinleyeceğiz şimdi. Merhaba tekrardan. Ee, umarım şarkı beğenmişsinizdir. Ee, yani Bir grup Hollandalı ve bir grup Türk'ün bir araya gelip neler yaratabileceğini görmek böyle, böyle bir şey. Yani çoğu şarkı gayet gayet deneysel oldu. Azıcık daha projeden bahsetmek lazım. Çünkü biraz önce projenin ilk ayağı diye bir şey söyledik. Bu proje iki ayaklı oldu. İlki Hollanda'da yapıldı Mart ayında. 16 gün sürdü. Ee, i̇kinci yine Hollanda Rusan Rus ve Türkiye'den Bilgi Üniversitesi Genç İçişlasmanı birimiyle beraber oldu. Ee, bir miktar şarkı orada yaratıldı İkinci aya burada oldu ee, Gelen kişiler 3 aşağı ve yukarı aynıydı ama 6 e, ay sonra yaşandığı için Tekrar aynı hikaye ee, Kimsenin Türkiye'de 6 aylık programı falan için Bir miktar değişti grup Bir miktarı aynı kaldı falan filan ee, Burada da tekrar baştan başlayıp Yeni yeni şarkılar yapıldı Hollanda'da yapılmamış şarkılar ama e, Üzerine konulmaya çalıştı Bir de kayıt alındı ee, bu arada grupta müzikle alakası olmayan bir tek ben varım. Ee, o yüzden birazcık kayıtla alakalı, yani kayıtlar nasıl geçti diye hem İlaya hem de Mirta'ya e sormak istiyorum. Mirta, What do you think about the record section? The record section? Yes, this is this is the sound recording part. Uh, you mean last Sunday? Yes. Um, yeah, it was fun to um, to do. Because it's nice to have the songs recorded because it's an opportunity now of course because we're together uh, at one place. Normally there's a like this big distance so it was an opportunity to record this. Ee, yani normalde bir araya gelmemizin çok zor olduğunu ve hani hazır bir araya gelmişken bir tür şeyleri geleceğe dair hani elimizde bir bir, bir olarak tutabiliyor olmanın çok çok iyi olduğunu söyledi. Ee, İlay sen ne söyleyeceksin? Hem bu kayıt hikayesi nasıldı vesaire. Yani çünkü yani 25 kişi kayıda girdik neredeyse. Saatler saatler saatler süren bir kayıt süreci oldu. Ee, yakın bir arkadaşımızın stüdyosunda. Ee, sen ne diyorsun? Ee, müzik koçumuzun stüdyosunda. Evet. <gülüyor> Cem, Cem Çatık müzik koçumuz bu arada. Ona da teşekkür ediyoruz çok. Ee, kayıtlar gayet güzel geçti. Şöyle ki kesinlikle bu kadar kalabalık... Ve çok ciddi sıkışık bir program halinde kaydettik. Ve aslında herkes elinden gelen en iyisini yaptı. Güzel kayıtlar olduğunu düşünüyorum ben. Zaten emin ellerdeydik diye düşünüyorum bir yandan da. Hem müzik koçumuzu hem daha önce bize hani kayıtlar konusunda atölye veren Uğur Darüvelin'i de düşününce. Ve yanımızda olan Budi de düşününce. Evet kesinlikle güzel geçti. Ve kesinlikle elimizde kalan bir şeyler var artık. O da mutlu edici tabii ki. İlahi söyleyince hatırladım bir, bir yandan hani birileri sürekli girip işte sabah 10'dan akşam 7'ye kadar müzik müzik yapan bir grup gencin dışında bir miktar atölyeler de oldu. Bunlardan bir tanesi Türk, Türk müzik atölyesiydi bir tanesi şarkı yazma atölyesiydi diğeri de e, kayıt, kayıt, kayıt atölyeleriydi. Aslında bir yandan gayet gayet dolu dolu programı şimdi tekrar düşününce yani sabahtan akşama kadar doluymuş. Aslında onları da tekrar e, anmak gerekir diye düşünüyorum. Hı -hı. E, Elif Çağlar'la şarkı yazma teknikleri üzerine bir atölye yaptık. Uğur Deryverenle kayıt teknikleri üzerine bir atölye çalışmamız oldu ve Güçbaşar Güllü ile de Türk müziği üzerine bir atölye yaptık. Bu atölyeler haricinde ise sadece stüdyoda saatler ve saatler boyunca prova yaptık. Peki yani, yani bir yandan bir yandan elinize sağlık. Ee, yani tekrar söylemek istiyorum ben müzisyen olmayan tek kişiyim ekipte. Ee, yani, bunu bunu öğrenmeyi de çok istiyorum. Hiç alakası olmayan birbirinden garip başka başka altyapılardaki insanlarla müzik müzik yapıyor olmak kolay mı? Yani bir yandan işin işin o kısmını ben hiç bilmiyorum. Hani sorayım Mert'e de soracağım belki önce Mert cevap vermek ister. What do you think about working with some strange people that they're a lot of different backgrounds and a lot of different styles and a lot of different abilities? About the making the music, so what do you think it will be easy or just just for fun? So, how did you feel while making music with uh, a lot of people from different culture and yeah. different backgrounds? I love it, and um, of course, in uh, the ability in playing, it's just there. There is like a minimum, but everybody had that at least, you know. And there were some people, some people were just. They could play their instruments. Some people were extremely good. There was a mix of people, but they are all nice to play with. So, um, and the backgrounds, of course, that's, for me, that's great. Uh, because in Turkey, you have um, a more uh, notes than we have. Mm -hmm. And for me, that's, it, it's so rich. We don't have that. And to play with people who can do that, that was great. Um, I also went to a concert here. And then I found out that you can play a uh, microtonal Turkish music mm -hmm. together with uh, equally tempered uh, jazz music like you can just play with piano and uh, play a solo on a canon over it. So wow that was yeah that was uh, stunning. <laughs> it was stunning. <laughs> uh, evet çok zekalı olduğunu söylüyor. Bazıları sadece nesimani çalabiliyor. Bazıları çok iyi. Bazıları öyle böyle hani bundan çok keyif ...aldım... Ee, ...ama... ...esas güzel yanı... ...Türk müziğinde çok daha fazla... ...çok daha farklı bir sistem olduğu için... ...çok daha farklı bir müzik sistemi olduğu için... ...çok daha fazla nota var, çok daha fazla ses var... ...bu bana çok e, zengin geliyor... E, ...ve... ...burada gittiğim konser... ...bir konserde de gördüm ki aslında mikrotonal... E, ...müzik... ...yapma şansımız var burada ve bunu... ...neredeyse Türk müziğine... ...bunu yaparken... E, caz anlamında da hani bunun üzerine caz olarak çalma imkanı da var. Dolayısıyla aslında Mirta diyor ki oldukça etkilenmiş bu Türk müziğinin zenginliğinden... ...ve o yüzden burada olmayı da büyük bir e, fırsat ve çok etkileyici bir şey olarak görüyor. Sen ne diyorsun peki? Senin için nasıl bir deneyim? Ben ne diyorum? E, mükemmel bir deneyim öncelikle. E, zaten burada çok fazla farklı Türk müzisyenliğine çalışma deneyimim şansım oluyor ama e, Hollanda'dan gelen ve farklı e, aynı zamanda sadece Hollanda'dan gelmek değil yani mesela aramızda e, Arap arkadaşlar da vardı bir Makedon vardı e, dolayısıyla aslında bir de onların köklerinin getirdiği kültürler de işin içine girdiği zaman gerçekten inanılmaz bir paylaşım ortamı oldu yani bazı zamanlarda şarkılar çıkarken ...o kadar hoştu ki mesela Merit'e diyor ki... ...hayır bu da buraya şöyle bir şey katılım dediğinde... ...evet aslında eksik olan oydu dedim çoğu zaman... ...ve o yüzden çok iyi tamamladığını düşünüyorum... ...çok güzeldi... ...o yüzden işte tekrar başka projelere gitmek için... ...bu kadar can atıyorum. Tabii başka bir taraftan sadece müzik, müzik yapılmıyor... ...yani başka kültürler bir araya geliyor ve... ...bambaşka bir şey yaratılıyor burada... ...burada burada bir yaratma süreci var... Ee, ...yaratma süreci derken bir tane daha şarkı... dinleyelim mi acaba? Bu seferki şarkı burada yapılmış hazırlanmış bir şarkı... ...ve işte... Yani diğer şarkıdan gayet gayet farklı çünkü işte o an akılların ne gelirse neden etkilenirse bu sanatçı ekibi öyle, öyle bir, bir müzik yapıyor. Ee, bir bir dinleyin bakalım umarım bu, bunu da beğenirsiniz. Asırdaki şarkıyla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum Lütfen. ben. Ee, bunu aslında şimdi gitarlarını duyacağımız daha doğrusu gitarlardan biri diyeyim Frek e, istedi bu şarkı yapmamızı. Stüdyoya girdik. Çok doğaçlama bir şekilde şarkı çıktı. Hatta bu sırada Mesut birazdan rap lokallerini duyacağımız arkadaş stüdyoya girdi. Doğaçlama üzerine yapmaya başladı aydın ve sonrasında karar verdik ki evet bu şarkıda bir de rap kısmı olmadı. Yani tamamen inanılmaz spontane bir şekilde gelişti bu şarkı. Bir dinleyelim bakalım. So I got a couple like with the room I don't want to sound so cheesy, but I gotta tell this to somebody. I hate it. Peki. Umarım beğenmişsinizdir şarkıları. Biz Gözde'nin programını işgal etmemiz için izin verdiğine teşekkür ediyoruz. Gözde tekrar bize bu fırsatı verdiği için. İşgal ettik programını çünkü. Umarım beğenmişsinizdir yaptığımız işleri. Mr. <gülüyor>. Do you want to say something? Last thing? Thanks. <gülüyor> say, <gülüyor> <gülüyor> say it in, in Turkish. Okay. Teşekkürler. Elay? Thank you well. Herkes kendine iyi baksın